Çok zor, kalbimi yakıyor Kıymetli mi ya? Veriyorum aşkından Sensizlik yakıyor Soru bana beni bana sorsun sor. Seviyorum dedi ama sen dinlemedin Kalbimi yakıyor kar. Geri dönerek yattın, rezil ettin Emret, Hem rap, hem pop her şey var burada Bir zaman oldu olsun Seviyorum dedi ama sen dinlemedin Çekti ve gitti seni kaybetti. Ettim. Bu hale düşmeyi bak o, o istedi. istedi Bırak be abin seven oldansın Sana lazım de şimdi yol alsın Beni çıldırtmak istiyor Elinden geleni yapıyor Sonra başkasına çıkıyor Başıma belalar açıyor. Yanına bırakmam bunu ben Bak şimdi sıra sende Ya, Al birini buradakine hepsi oyunu Sonra başkasıyla çıkıyor Amacına ulaşıp da aldı yolunu Yanına bırakmam bunu ben Öz millet değil misil gitsin Bu nasıl inatçı bilmiyorsun Geçi geçi huylu bir hatun Halden anlamaz bir melun Öldürecek beni biliyorum Azaptayım ateş erideyim Yanıyorum yanıyorum Boşver gitsin ardına düşme ve geri dön Bırak gittiğine desin bari Hayden anlamaz bir melun Aşk böyle değildi abi Öldürecek beni biliyordu Salla gitsin ve düşme derdine Gün gelir aklı başına gelir elbet Ona geri dönecek artık. Abicim sabret O zaman sen yol ver yolu göster Hayat bize güzel aynen devam et Gülüşüne kanlayıp ona veda et Defnet kalbine ve oraya hap et Soru bana beni bana sor. Soru kız sessiz çok sor Kalbimi yakıyor ya. Kıymetliğimi yağ Ölüyorum aşkından Sensizlik yakıyor ya. Soru bana beni bana sor sor Seviyorum dedi ama sen dinlemedin Kalbimi yakıyor ya, kal. Geri dönerek kendini rezil etti aşkından aşkından aşkından Bırakma tabi seven aldansın Beni çıldırtmak istiyan elinden ilgileni yap. Şarkı Nur'a şarkı şarkı Başkasıyla çıkıyor Başıma belalar acıyor Yanına bırakmam bunu ben Bak şimdi sıra sizde Sorun olabilir mi? O kere döndü Sorun olsun Kalibini Kıymet verimi ya Ölüyorum aşkından Sensizlik yattı ya Teşekkür ederim Oylama geçelim Eser? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, ben hani sadece e, Acun abi gibi sadece şarkıdan kanakdan düşünmüyorum. Toplam yarattığınız hissiyat çok kafamızı karıştırdı ve sonunda beğeni gibi bir şey çıktı ortaya. E, hipnotize olduk gibi bir şey oldu bir, bir, bir, bir şey ve şu an ben böyle hayır dersem böyle olduğum yerde çarpılırım gibi geliyor. Yani böyle bir bir şey oldu yani. O yüzden. Hıh nöh nöh Evet. Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun. Ben bir arada kaldım çocuklar. Seyirciye sormak istiyorum. Bana geç. <gülüyor> ha hayır diyenler? Hayır. Evet diyenler? Teşekkürler. Teşekkürler. Ben e, halkın isteğini geri veremem. O yüzden evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. E, bence e, başarı kesinlikle alkış oranıyla doğru orantılı değildir. Çoğunlukla da değildir. Azınlık olmayı göze alıp, <gülüyor> bundan da memnun olup, ıı, kalplerinizde değil tabii ki sunduğunuz şeye hayırlı bir hayır <gülüyor> hediye etmek isterim. Teşekkürler. Sağ <gülüyor> olun. Ben Demet'le aynı düşünmüyorum. Bence müzikte başarı tamamen beyniyle doğru orantılıdır. Ee, yani buraya gelen arkadaşlarımız hepsi yeteneklisiniz Türkiye'de. Kendi dallarında buraya çıktıktan sonra mutlaka ileri gidiyorlar. Evet ama ama bazıları bir, bir kilometre gidiyor, bazıları yüz kilometre gidiyor. Şimdi bu arkadaşımız e, hani müzikten e, bir ekonomi yapmayı hayal eden bir arkadaşımız. Bu arkadaşımızın bu hayalini biz burada niye e, durduralım? Yani iyi kötü seyirciden bu kadar alacağım. Yani, hani şimdi şimdi Mahmur şunu mu diyelim yani? Peki yani Böyle, albümlerin satmadığı bir ülkede nasıl bir para kazanabilir sence? Çok kazanıyorlar ya. Ya albümlerin satmadığı şöyle, bir ülkede mi? Hayır ben yani şöyle, yani, şöyle bir şey var burada ekonomi sadece albüm satmasıyla ilgili. E e ekonominin e albümlerle nasıl, nasıl kazanabilir? E konser yapabilir. G gidip ekstraya çıkabilir e Diyarbakır'da. Yani eğer bu yolda ilerlerse yarın öbür gün şu Diyarbakır... haliyle zaten çıkabilir. Ama şimdi bak Diyarbakır'da artık meşhur oldu Belki bir tur daha geçecek yine o şarkısını sevecekler. Türkiye'de konserler. Ee, belki de gidecek ondan sonra Adana'da bir konsere çıkacak. Yani bu, bu konserden bir ekonomi yapacak. Hani belki yapamayacak bilmiyorum ama ben o hakkını niye şu anda elinden alayım ki? Ee, demek ki burayı kazanmış. Ona böyle bir yolda ben yol açmak istiyorum açıkçası. Evet diyorum. Teşekkür Teşekkürler Acın abi sağ olun. Buradan ederim. hani aslında yani elimizden bu geliyor. Şu anda sizi buraya çıkartabiliyoruz. Türkiye'de seyredilen bir program var. İşte Türkiye'de gösterebiliyoruz. Yani bizden bu geliyor. Bundan sonrası aslında tam tersine. Biz de başka bir şey istemiyoruz Acın abi yok. sağ olun. Tam tersini söylüyorum ben sana. Bizden bu kadar. Bundan sonrası sizde. Teşekkürler Acın abi. 3 Sağ olun sağ olun.